Demin kıyametin Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geldiği şekliyle isimlerini zikrettik. İnşallah şimdi de kıyametin ne zaman kopacağını, bunun bilgisinin olup olmadığıyla ilgili inşallah e, konuya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin de ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka kimsenin bilemediği gaybi bir konudur. Muhakkak ki onun ne zaman olacağını Allah subhanehu ve teala kendisine saklamış ne yakın bir meleğe ne de gönderilmiş bir rasule bildirmemiştir. Az önce Cibril hadisinde de hatırlattığım gibi bana kıyamet saatini haber verdiğince deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail sorunca Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu soruyu sorulan dedi sorandan iyi bilmiyor Yani ey bunun manası ne soran biliyor ne sorulan biliyor Orada da anlaşılıyor ki Cebrail Aleyhisselamında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da kıyamet saatinden haberlerinin olmadığıdır Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Resulullah aleyhissalatu vesselam kıyametten ve onun dehşetinden çokça bahseder. İnsanlar da ona bunun ne zaman olacağını sorarlardı. O da bu konunun Allah subhanahu ve teala'dan başkasının bilmediği bir konu olduğunu söylerdi. Yine Kur'an ayetleri, Kıyametin ne zaman olacağını Allah'ın kendinde gizli tuttuğunu haber vererek peşi sıra inerdi. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet indi ancak kıyameti kendinde gizli tuttuğunu sürekli ayetlerde haber vermiştir. Mesela bu ayetlerden bir tanesi de Araf suresinin 187. ayetidir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz bu ayette: "Yasalı ona, günün saatini, ayın gününü, günün saatini, ayın gününü, günün saatini, ayın gününü, günün saatini, ayın gününü, günün saatini, ayın gününü, günün saatini,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 Ondan başkası açıklayamaz. O göklerde de, göklere de, yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Yani kıyamet saati size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Yani bu ayette gerçekten başka hiçbir delile hüccet yoktur. Çünkü فَاِنَّ أَسْتَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Burada Allah Azze ve Celle Nebisinin bunu bilemeyeceğini, bunun kendisine haber verilmediğini, bu ilmin sadece Allah'ta olduğunu ve yine bu ayette kıyamet saatinin ansızın geleceğini haber vermiştir. Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 63. ayette Yes elukennasu anis saati kul ve ma yudrikalallasiati İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar de ki onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin belki de zamanı yakındır. Yine Naziat Suresi 44. ayette yeselunuke anis saati ayana mursaha fima ente min min ila Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun vakti hakkında ki bilgi yalnız Rabbine aittir. Yani bu konu önem arz ediyor. Biliyorsunuz bazı cahiller mesela çıkıyorlar, diyorlar ki yok 2012 diyorlar kıyamet zamanıdır. Yok şu zamanda kopacak. Allahu ekber. Hem şirk'e düşüyorlar. Bunlara inananlar şirk'e düşüyorlar. Hem de gerçekten bu yüce Rabbimize ve şeriatımıza muhalefet etmektir. Yine ileride inşallah anlatacağımız gibi Kıyametin büyük alametlerinde olmasına rağmen kıyamete yakın inecek olan İsa aleyhisselamın da kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesidir. İmam-ı Ahmet İbn-i Mace ve hakimin Abdullah İbn-i Mes'ud anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. لَقِيْتُ الْلَيْلَةَ أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج قال ومعي قدبان ومعي قديبان فإذا فإذا رأني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله Az önce zikrettiğim gibi İmam Ahmet İbn-i Macebe Hakim'in Abdullah bin i rivayet ettiği bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Miraç gecesi İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ile karşılaştım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde ne yaşadığını anlatıyor. Diyor ki ne ben Musa, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Kıyametin durumunu müzakere ediyorlardı. Bu durumlarını İbrahim aleyhisselama götürdüler. Yani bu enbiyalar kendi aralarında diyorlardı ki acaba bu kıyametin saati ne zamandır? Ve derken bunu İbrahim'e götürdüler. Yani Musa ve İsa aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yanına gittiler ve dediler ki o kıyamet hakkında bir bilgin var mı diye sordular. O dedi ki ne? Kıyamet hakkında bir bilgim yok. Bu sefer Musa aleyhisselama sordular. O da kıyamet hakkında bir bilgim yok dedi. İsa aleyhisselama sorduklarında ise İsa aleyhisselam şöyle buyurdu. Onun zamanını Allah'tan başka kimse bilmez. Rabbimin bana vahyettiğine göre deccal çıkacaktır. Benim yanımda iki keskin kılıç bulunacaktır. Deccal beni görünce kurşunun eridiği gibi eriyecektir. Böylece Allah onu helak edecektir diye geçiyor. Bu hadis sahihtir. Ahmet İbni, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Ve bunu tahkik eden Ahmet Şakir bu hadis için isnadı sahihtir demiştir. Yine İbni Mace'de geçmektedir ikinci cilt e, ikinci ciltte 1365 numarada ve diyor ki e, yine Ezzevaid'de bu hadis için senedi sahihtir ve ravileri güvenilirdir denmiştir ve böyle devam ediyor ve aynı şekilde Buhari ve Müslim e, bunu rivayet etmemiştir ancak diğer kaynaklarımızda belirtilmiştir Elbani e, El Rahimullah Da'ifu Cemi'ü Sahir isimli kitabında bu hadisin e, zayıf olduğunu söylemiştir ancak e, başka kaynaklarda başka delillerde sahih olduğu birçok yolla bizlere ulaşmıştır Allah en iyisini bilir yine bu hadiste de görüldüğü gibi rasullerin büyükleri bile kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini bilmemektedirler İmam Müslim Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölmeden bir ay önce şöyle derken işittim. Yani Cabir Bin Abdullah diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vefatından bir ay önce şöyle derken işittim. Teseeluni anis sa'ah. Siz bana kıyametin saatini soruyorsunuz. Ve inneme ilmuha indallâh. Halbuki onun ilmi ancak Allah katından katındadır. Ve o'qsimu billah. Allah'a yemin ederim ki ma min nefsin manfusah tati alayha 100 sene. Allah'a yemin ederim ki bugün yeryüzünde nefes alan hiçbir canlının üzerine yüz sene gelmeyecektir. Hadis, Müslim'de fedailu sahabe, yani sahabenin fazileti babında geçmektedir ve hadis sahihtir. Yine bu hadis, Cebrail aleyhisselamın kıyametin ne zaman kopacağı sorusundan sonra, Resulullah aleyhisselatü vesselamın kıyametin ne zaman olacağını bildiği görüşünü ortadan kaldırır. İbni Kesir rahimullah şöyle diyor. Bu ümmi, nebi, rasullerin efendisi ve sonuncusu, rahmet nebisi, tevbe nebisi, savaş nebisi, akıb, mukaffa yani diğer bütün enbiyanın sonuncusu olarak gelmiş ve seçilmiş, bütün insanların ayakları altında toplanacağı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği Enes radıyallahu anh ile Sehl bin Saat radıyallahu hadisine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet günü ile ben şu iki parmak gibi yakın gönderildim. Yani Allah Resulü sallallahu anh orta parmağıyla işaret parmağını yan yana getirerek çatal şeklinde şöyle tutarak diyor ki ben kıyamete bu kadar yakın gönderildim. Yani bunu de, bu, bu, bu e, hadisi hatırlatma yapan İbn Kesir Rahimullah'tır ve vesselam'ı bu kadar övdükten sonra ve diyor ki kıyamete de bu kadar yakın geldikten sonra Resulullah ve vesselam dahi kıyametin, Allah azze ve celle kıyametin vakti kendisine sorulduğu zaman onun bilgisini Allah'a havalı etmesini emretmiştir. Ve de ki onun bilgisini ancak Allah bilir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Araf suresi 187. ayetinde buyurmuştur. Bu İbni, Kesir'de, İbni Kesir tefsirinde geçmektedir. Bunca ayet ve hadisten sonra artık kim Resulullah aleyhisselatü vesselamın kıyametin ne zaman kopacağını biliyor e, diyorsa yani bu kadar ayet ve hadise rağmen kim çıkıp derse ki Resulullah aleyhisselatü vesselam kıyametin ne zaman kopacağını biliyordu bu kişiyi yalancıdır. İbn-i Kayyum el-Cevzi rahimullah i̇bn Kayyum el-Cevzi rahimullah şöyle diyor. Günümüzde ilim sahibi olduğunu iddia eden bazıları Resulullah aleyhisselatü ve sellemin kıyametin ne zaman olacağını bildiği yalanını yayıyorlar. Ona Cebrail aleyhisselam hadisinde bu konu bu konuda kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir dediği söylenince hadisin anlamını değiştirerek, tahrif ederek şöyle der. Onun manası ben de sen de bunu biliyoruz şeklindedir. Allahu ekber. Yani kimisi Cibril hadisinde geçen hadisi yani onun manasını soran sor, sorulan sorandan iyi bilmiyorum maalesef kimisi yanlış tevil ederek şu şekilde tefsir ettiler dediler ki Aleyhisselatü Vesselam demek istedi ki ben de sen de bunun vaktini biliyoruz halbuki bu batıl çirkin ve cahilce bir saptırmadır diyor İbni Kayyum El Cevziye Rahimullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedevi olduğunu zannettiği kimseye ben ve sen kıyameti biliyoruz demekten Allah'ı daha iyi biliyordu ancak bu cahil kişi için kişi muhakkak ki Resulullah Aleyhisselam onun Cebrail Aleyhisselam olduğunu biliyordu demektedir. Diğer taraftan Resulullah Aleyhisselam ise Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu bedevi şekli hariç Cebrail'i bana geldiği her şekilde tanımıştım. Yani Ahmet e, Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde geçen bu hadis-i şerifte eee Yine hadisi tahkik eden Ahmet Şakir diyor ki bu hadis sahihtir isnadı sahihtir. Allah Resulü sallallahu ve sellem yemin ediyor diyor ki velzi nefsi bi ma gaani fi suretin <gülüyor> illa araftuh gayra hadi sure. Allah'a yemin ederim ki ben Cebrail'i bana geldiği Geliyor mu ses var mı? <gülüyor> yani Allah Resulü ve Vesselam yemin ediyor. Diyor ki: "Velzî nefsi bi Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, "Mâ câenî fî Ben Cebrail'i bana hangi surette gelmişse tanıdım. "Gayra hâzihi sûre." Ancak şu sureti müstesna. Yani bu en sonki geldiği bu Cibril hadisinde vuku bulan o halinde aleyhissalatü vesselam Cebrail'i tanımamıştır. Yani buradan niçin bunu söylüyoruz? İbn-i rahimullah bunu söylerken cevap vermek istiyor. Aleyhissalatü vesselam işte gelenin Cebrail olduğunu biliyordu, kıyamet saatini biliyordu diyenlere cevap veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam onun Cebrail olduğunu bile bilmiyordu. İşte bununla ilgili delil olan hadisler var elimizde. Hatta hadisin başka bir lafzında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bedevi'yi bana getirin diye emretti ancak ashab gitti onu bulamadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelen bedevinin Cebrail Aleyhisselam olduğunu ancak bir müddet sonra anlamıştı. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın bu hadiste dediği gibi uzun bir süre durdum sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya Ömer Soru soranın kim olduğunu biliyor musun diye buyurdu. Konuyu saptıran tahrifçiler ise şöyle diyorlar. Soruyu sorarken hemen onun Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiş ama sahabeye bunu hemen haber vermemiş. Bir müddet sonra haber vermişti diyorlar. Hem hadiste geçen bu konuda kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir ifadesi. Her soran ve sorulanı içine alır. Kıyamet vakti hususunda her soran ve sorulanın durumu aynıdır. Bu İbn-i Kayyum'un El-Menarul Munif sayfa 81 ve 82'de geçiyor. Evet ve aynı şekilde e, Abdülfettah Abu Gudde'nin İbn-i Kayyum'un bu sözleriyle ilgili yorumuna e, İbn-i Teymiye'nin Mecmu'ul Fetavada bakabilirsiniz ve yine Suyuti'nin el Havi'de geçen Rasulullah aleyhisselatü vesselam kabrinde bin sene kalmayacaktır yani Suyuti'nin El-Havi El isimli eserinde bir hadis e, zikrediliyor. Ve deniyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrinde bin sene kalmayacaktır. Hatta insanlar arasında meşhur olmuş bir hadistir. Suyuti bununla ilgili sorulan soruya cevap verdikten sonra Şöyle demektedir. Ben buna aslı yoktur, batıldır diye cevap veririm. Yani bu hadis batıldır, mevzudur, uydurmadır. Evet. Suyuti'nin Rahimullah, bunu Beyhaki'nin delalinden rivayet ettiğini, Suheyli e, Rahimullah'ın ise hadisin isnadı için zayıf dediğini, fakat İbni Abbas radiyallahu anh'a mevkuf yolla dayandırılarak başka yollardan sahih olarak rivayet edildiğini ve bu yüzden Taberi Rahimullah'ın onu sahihlemiş ve değişik yollarla desteklemiş olduğunu söylemektedir. Sonra Suyuti, ben de son bininci senesindeyim sözünün şu manaya geldiğini açıklamaktadır. Yani başka bir hadis daha var öyle şey yapıyorlar e, uyduruluyor maalesef. Diyorlar ki Allah Resulü ve Vesselam buyurdu. Dünyanın ömrü yedi bin senedir ben de son bin senenin içinde gönderildim diye. Bu şekliyle e, söyleniyor. Yani el dünya 7000 elfe yani diyor ki Dünya yedi bin senedir ben de son Bininci senesindeyim Bu hadis için Elbani Rahimullah uydurma Yani mevzu demektedir Bakınız Elbani'nin Eddaifu cemi'ussagir Üçüncü cilt Yüz altmış no ve üç bin on üç No'lu hadis Özetle Suyuti Rahimullah'a ait olan bu sözler açıkça hem Kur'an'a hem de sahih hadislere ters düşmektedir. Yani suyut Rahimullah her ne kadar ilk okuduğumuz o hadisi e, mevzu olduğunu söylemişse de maalesef farklı bir yol tutarak bir takım hesapların içerisine girmiştir. Ancak hata yaptığı ortadadır. Bununla ilgili muhakkak ki eğer biz dünyanın yaşını bilseydik, yani dünya yedi bin senedir, ben son bin senede, gönderildim eğer gerçekten dünyanın bir yaşı olsaydı o zaman biz de kıyametin ne zaman kopacağını bilirdik ama daha önce geçen ayet ve hadislerden anladığımıza göre kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez ayrıca olanlar bunun aksini göstermektedir çünkü biz öyle diyor İbni Kayyım diyor ki biz 15. Hicri 100 yılın başındayız ne Deccal çıktı ne de İsa aleyhisselam indi. Muhakkak ki Suyuti Deccal'ın 100. senenin başında çıkacağını, İsa aleyhisselamın ineceğini ve onu öldüreceğini, sonra yeryüzünde 40 sene kalacağını, insanların güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene yeryüzünde kalacağını, sura iki üfürülüş arasında 40 sene olduğunu biliyordu. Böylece toplam 200 sene olması gerekir. Bunu Suyuti kendi kitabında el, el Havalil Fetavada söylüyor. Suyuti'nin sözüne göre eğer Deccal bugün çıksa üzerinden 200 sene geçmesi gerekiyordu. O zaman kıyametin kopması da Hicri 1600 senesinden sonra olurdu diyor İbn Kayyum Rahimullah. Böylece dünyanın ömrü hakkında gelen hadislerin hepsinin Ses var mı şu an arkadaşlar? Evet, İbn Qayyum rahimullah hadislerin uydurma olup olmadığını bildiren kuralları zikrettiği kitabı El Menarul Munifta şöyle diyor: Kurallardan birisi de uydurma hadisin Kur'an'ın açık ifadesine aykırı olmasıdır. Örneğin, dünyanın ömrü yedi bin senedir, biz şimdi yedinci bindeyiz hadisi gibi. Bu çok açık bir yalandır. Çünkü eğer bu haber sahih olsaydı bizim zamanımızdan kıyamete tam 251 sene kaldığını herkes bilirdi diyor İbni Kayyum Rahimullah. Çünkü İbni Kayyum Rahimullah hicri 8. yüzyılda yaşamıştı ve bu sözü o zaman söyledi. Onun bu sözünün üzerinden 652 sene geçti ama dünya hala yok olmadı. Böylelikle az önce bahsi geçen hadislerin uydurma olduğunu hadis alimlerimiz tarafından reddedildiğini mevzu oldukları inşallah öğrenmiş olduk. Yani kim bize çıkıp kıyametin saatini, kıyametin yılını, kıyametin ayını kıyametin tarihini haber verirse vallahi kezzep vallahi kezzep, vallahi kezzep. yani yalancıdır biz reddederiz. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir çok ee, ayette ve ilmuhu inda Rabbi ya da ve ilmuhu Allah onun ilmi Allah katındadır dediğini ve Vesselam'ın böyle söylemekle emrolunduğunu görmekteyiz. Bütün bunlardan sonra yani ne Cebrail Aleyhisselam ne enbiyalardan hiçbirisi ne sahabeden hiçbirisi e, kıyametin saatini bilmiyordu. Peki bunun vaktinin yaklaşmasıyla ilgili inşallah Devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ile sahih hadisler kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Hatırlarsanız az önce bir hadis okuduk, sahih bir hadis. Allah Resulü ve Vesselam işaret parmağıyla orta parmağını şöyle çata şeklinde tutarak dedi ki, Ben... Kıyamete bu kadar yakın gönderildim. Muhakkak ki kıyametin birçok alametinin görülmesi onun yaklaştığını ve bizim dünyanın son zamanlarında olduğumuzu gösterir. Yani biz ahir zaman kullarıyız. Biz ahir zaman kullarıyız. Kıyametin yaklaştığıyla ilgili bazı ayetlerden delil gösterecek olursak, Enbiya suresinin birinci ayeti buna delildir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz orada, اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي gafletin مُعَرِدُونَ İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde, Yüz çevirmiş durumdadırlar. Yani İce Rabbimiz kıyamet saati yaklaştığı halde maalesef insanların gafil olduğunu, gaflet içerisinde olduğunu, bundan habersiz olduğunu veyahut bundan şuursuz davrandıklarını haber vermektedir. İktarebe linnâsi hesabuhum. İnsanların hesabı kendilerine yaklaştı. Ve yine Ahzab suresi 63. ayet de buna delildir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma yudrika lalle's sa'ate tekunu Ne bilirsin? Belki de onun zamanı yakındır buyurmaktadır. Yine Me'aric suresi 6 ve 7. ayetlerde innehum yaraunahu ba'idan ve narahuhu Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. Ve yine Kamer Suresi birinci ayette İktarabetes saatu şakka'l kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı buyurulmaktadır. Bunun gibi birçok ayet bu dünya hayatının sonunun yaklaştığını her amel sahibinin ameli iyi ise iyiyi, kötü ise kötüyü göreceği bir ahiret hayatına intikal edileceğini göstermektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, işaret parmağıyla orta parmağını uzatarak, Bu'iftu ana ve sâhatu kaheteyn, ben ve kıyamet, işte şu ikisi kadar yakın gönderildik diyerek, iki parmağını birbirine yaklaştırmıştır. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Buistu fi nesmi's sa'ah. Ben kıyamet alametlerinin başında gönderildim. Dikkat ediniz lütfen hadise. Ben kıyamet alametlerinin başında gönderildim. Bu sebeple alimler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'in gönderilmesini de kıyamet alametlerinden saymışlardır. İnşallah ileride kıyamet alametleri bahsinde bu konuyu geniş bir şekilde açıklayacağız. Ey kıyametin başlangıcı yani alametlerin başlangıcı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın gelmesi o zamandan başlamıştır çünkü biliyorsunuz son nebidir yani hatemul enbiyadır ondan sonra nebi gelmeyecektir artık ondan sonra ne vardır artık onun getirdiği din üzere bir menhec var ve o menhec üzere de kıyametin gelmesi var kıyametin kopması var Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü sağa Ben kıyamet alametlerinin başında gönderildim buyuruyor. Elbani Rahimullah bu hadis için isnadı sahihtir demiş ve ravilerinin sika olduğunu haber vermiştir. Ve bu hadis Elbani'nin Es-Silsiletü'l-Ehadisi Sahihada İkinci cilt 2467 no 808'de kayıtlıdır. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnma ajlukum fi ajli men men hala minel ümem ma beyne salatil asri ila magribiş şems. Yani Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Muhakkak ki sizin dünyada kalış sureniz, sizin dünyada kalış sureniz, geçmiş ümmetlerin kalış suresine göre, ikindi ile güneşin batışı arasındaki zamandır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kendi ümmetinin dünyada kalış suresini, vaktini diğer ümmetlere göre, ikindi ile güneşin batışı yani ikindi vaktinin girmesiyle çıkması kadar bir vakit olarak değerlendirmiştir. Buna benzer başka hadisler de var. İnşallah hatırlatmakta fayda var. Örneğin biliyorsunuz ee, insanların ömrü kısalmıştır yani ümmetlerin ömrü kısalmıştır. En basiti yani Adem Aleyhisselam, onun çocukları veya bizden önceki insanlar 100 sene, 300 sene, 400 sene, 500 sene, 800, 1000 sene ve üstü yaşıyorlardı. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a 950 sene ömür biçti. Ancak Allah Resulü ve Vesselam kendi ümmetiyle ilgili ümmetimin ömrü 60 senedir diye bu ümmetin yaşını, ömrünü haber verdi. Yani ömrü ortalama 60 senedir. İstisnalarımız olacak 100, 110 neyse ama ortalaması bu. Bu ümmetin ortalaması bu. Şimdi bir başka hadiste Resulullah ve vesselam mesela şöyle haber veriyor. Diyordu ki benim durumum şunun gibidir diyor Aleyhissalatu vesselam ya da bu ümmetin durumu şunun gibidir. Diyor ki bir adam Gider bazı işçiler toplar, bazı insanları toplar ve onları ücretle çalıştırır. Nihayet bu çalışan insanlar sabahleyin işe başlarlar, öğlenleyin işlerini öğlen olduğunda ise derler ki işverene biz işi bırakıyoruz, biz, biz çalışmayacağız. O işveren onlara der ki niçin çalışın burada günün bitmesine ne kaldı ki? En azından gün bittiğinde size ücretlerinizi ödeyeyim. Onlar derler ki hayır biz işi bırakacağız, biz ücret de istemiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi bizzat bunu haber veriyor. Bu insanlar ücretlerini almadan giderler diyor. Sonra bu adam gider, öğlen vaktinde bazı adamlar vurur ve onları ücretle çalıştırmaya başlar. Nihayet bu adamlar öğlen vakti çalışmaya başlarlar. İkindi olduğunda da derler ki hayır biz işi bırakıyoruz. Biz çalışmayacağız. Adam onlara ne kadar ısrar etse de çalışın işinize devam edin. Şurada günün bitmesine ne kaldı ki size ücretlerinizi ödeyeyim dese de onlar hayır biz çalışmayacağız derler ve işi bırakıp giderler. Nihayet Adam gider, ikindi vaktinde bazı adamlar toplar ve onlara çalışmalarını söyler. Onlar da ikindi vakti çalışmaya başlarlar ve akşam olduğunda işi bırakırlar ve ücreti onlar alırlar. Allah Resulü ve Sellem bu kıyasla bu ümmetin halini haber veriyor ve diyor ki, işte o sabahtan öğlene kadar çalışanlar e, Yahudilerdi. Onlar çalıştılar ancak kendi ee, vakitlerini yani günlerini doldurmadan istikametten saptılar ve ne oldu? Ücreti hak etmediler. Sonra Hristiyanlar geldi, onlar da başladılar, onlar da bir vakit imtihan edildiler ve böylelikle onlar da istikametten saptılar ve ücretlerini almadan gittiler. Ancak daha az vakitle çalışıp, daha az sorumluluk sahibi olan bu ümmet daha az bir vakitte geldiği halde ücretin tamamını almıştır diyerek bu ümmetin nasıl mükafatlandırıldığını Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam haber vermektedir. Yani sabahtan öğlene kadar uzun bir vakit, öğlenle ikindi uzun ama ikindi ile akşam en kısa vakit. Buna rağmen ömrümüz kısa ancak biz 60 yıllık ortalama 60 yıllık ömrümüzle 1000 yıl yaşamış insanların elde ettikleri kadar Allah'ın izniyle mükafat elde edecek bir ümmetiz. Bu da Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmeti olmanın bir şerefidir, bir lütfudur. Yüce Rabbimizin bu ümmete bir mağfiretidir. O sebeple az önce okuduğum bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin dünyada kalış süreniz geçmiş ümmetlerin kalış süresine göre ikindi ile güneşin batışı arasındaki zamandır buyurarak bizim dünyadaki nasıl ki bizim nebimiz ahir ahir zaman nebisi biz de ahir ümmetiz ve böylelikle dünyada kalış süremiz de diğer ümmetlere göre daha azdır yüzlerce binlerce yıllık ömürleri olan kavimler vardı topluluklar vardı bizim ise daha az olduğu halde inşallah mükafatımız daha fazladır daha güzeldir biiznillah. Yine İbni Amar radıyallahu an şöyle buyuruyor biz Resulullah aleyhissalatü vesselamin yanında oturuyorduk. Güneş de ikindiden sonra Kuaykı'an dağının üzerinde bulunuyordu. Yani bu Kuaykı'an dağı Mekke'nin güneyinden yaklaşık 12 mil uzaklıkta bir dağdır. İsmini ise orada yapılan savaşlarda silah çatır, çatırtılarının çokluğundan almıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü ya Veda hacında ya da Mekke'nin fethinde söylemiş olmalı. İbni Ömer radıyallahu anh ikisinde de bulunmuştur. İbni Esir en nihayede böyle söylüyor ve Ahmet Şakir şerhu müsnedi Ahmet İbni Hanbel'de bunu bu şekilde ifade ediyor. İşte İbni Ömer devamla diyor ki biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Güneş de ikindiden sonra Kuayki'an dağının üzerinde bulunuyordur. Resulü ve Vesselam şöyle buyurdu. Ma amarukum fi amarı man mda illa kma bqiya min alnhar fi ma mda min Sizden öncekilerin ömrüne göre sizin ömrünüz ancak günün geçen kısmından geriye kalanı gibidir. Yani geçen kısmı ikindiye kadar vakit, üçte ikilik kısmı geçti, üçte birlik kısmı hangi vakit İkindiden. Akşama kadar olan vakit. İşte bu vakitte Allah Resulü ve Vesselam diyor sizin ömrünüz bu vakit gibidir. Bu da bize kalan zamanın geçen zamana göre çok az bir şey olduğunu. Fakat geçen zamanı da Allah'tan başka kimsenin bilmediğini. Resulullah ve Vesselam'den de bu zamanı verecek sahih bir hadis olmadığını. Ama kalan zamanın geçene göre çok az olduğunu gösterir. Kıyamet vaktinin yaklaşması konusunda Resulullah Aleyhisselatü ve şu sözünden daha açık bir rivayet yoktur. Kıyametin yaklaştığıyla ilgili Resulullah Aleyhisselatü ve şu sözünden daha açık bir rivayet yoktur. Nedir o söz? Aleyhisselatü ve şöyle buyuruyor. Buistu Ana ve saat, jemean jemean. la Yani ben ve kıyamet birlikte gönderildik buyuruyor. Aleyhisselatü vassalam. Neredeyse o beni geçecekti. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ben ve kıyamet birlikte gönderildik. Neredeyse o beni geçecekti buyuruyor aleyhissalatu vesselam yani az kalsın kıyamet beni geçecekti buyuruyor bu hadis Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı ve yine Taberi tarihil umen vel muluk İbni Hacer'in Ahmet ve Taberi e, rivayet etmiştir e, senedi Hasendir demiştir ve İbni Hacer'in Fethülbarisi'nin 11. cildine Bakılabilir. İşte bu hadis kıyametin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in gönderilmesine aşırı yakınlığını gösterir. Öyle ki aşırı yakınlıktan dolayı kıyametin kendisinden önce gelmesinden Aleyhisselatü Vesselam korkmuştur. Yani gerçekten eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in gelmesi ile ikinci vakti başlamışsa, yani ne demek istiyorum? Aleyhisselatü Vesselam'in gelmesi de kıyamet alametlerinden biridir. O halde Aleyhisselatü Vesselam'in gelmesiyle kıyametin alametleri başlamışsa, onun gelmesinden bu yana, yani onun şu an biz Hicri 1432 yılındayız, yani onun ortaya Nebi olarak çıkmasından bu yana, 1400 küsür sene geçti. O halde, o halde, Demek ki akşama daha az bir vakit kaldı yani ikindi vaktini bu ümmet belki de ortaladı Allah en iyisini bilir yani biz dünyaya ömür biçmiyoruz biz dünyanın ömrü olduğunu biz bilmiyoruz bunun ilmi Allah katındadır ancak aleyhissalatü vesselam'ın hadislerinden ben ve kıyamet şunun gibi gönderildik deyip iki parmağını göstermesi yine aynı şekilde ben ve kıyamet birlikte gönderildik neredeyse o beni geçecekti demesinden vesaire vesaire veya sizin haliniz e, şunun gibidir ömrünüz şunun gibidir deyip de ikindiden akşama kadar olan vakti bu ümmetin ömrünün kısalığına e, haber kısalığını haber vermesi de bizler için e, önemli delillerdir önemli hujjettir. Şimdi, ben bilmiyorum yeterli mi, değil mi, e, Musa abi, yani isterseniz e, haftaya da devam edebiliriz. Çünkü bundan sonra devam edeceğim bölümler, kıyamet alamet, alametlerinin anlamları, kıyamet alametlerinin kısımları ve kıyametin küçük alametleri diye devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar e, ne diyorlar yani arkadaşlar eğer alabiliyorlarsa ben devam edeyim eğer ben onları yorduysam yani e, faydalı olmuyorsa inşallah biz durabiliriz e, bir sakıncası yok haftaya da devam edebiliriz şimdi de bilmiyorum e, odadaki arkadaşlar ne derler böyle bir ortak kara, karar verelim <gülüyor> olur mu Musa abi? <gülüyor> Eyvallah. Allah razı olsun. Evet ben odadaki arkadaşların fikrini de sordum ama e, anlaşılmadı belki. Ha, devam edelim mi abi? Peki Rıfat kardeş. Siz devam edin derseniz inşallah <gülüyor> kırmayacağız biz kardeşleri. E, ben inşallah yorulmadım. Zannedersem dersler ilki 45 dakika sürdü. Zannedersem bu da 45 dakika kadar sürdü. İnşallah e, biz e, bir o mola daha verelim. Bir 5-10 e, dakika mola daha verip diğer dersi de 45 dakika sürecek şekilde devam ederiz. Ondan sonra dururuz. Eğer akabinden e, yani 45 dakika sonra artık bitireceğiz inşallah. Yani bir bir 10 dakika müsaade ben istiyorum sizden. Allah razı olsun. Ve hadihi Allahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed e, Dersin başından beri inşallah kıyamet alametlerine e, bir altyapı bir hazırlık e, olarak yani geniş bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz gücümüz nispetinde ve bunu yaparken de Kur'an ve sünnet ışığında kıyamet alametleri Yusuf Elvabil'in bir kitabından istifade ediyoruz. Bu anlamda sahih olarak hazırlanmış günümüz eserlerinden biridir. Hadis yayınlarından çıkmıştır bu kitap. İnşallah kardeşlerin kütüphanesinde bu kitabın olması faydalıdır. İnşallah farklı kitaplardan da istifade etmeye çalışıyorum. Kıyamet alametlerinin anlamıyla ilgili söyleyecek olursak, şarat yani şarat şaratın anlamı alamettir ya da işaret alamet işaret neyse çoğulu eşrat yani eşrattır Arapçada eşrat olarak gelmektedir. Bir şeyin eşratı yani alameti onun başlangıcıdır. Bu kelimeden türemiş şurutus sultan yani sultanın diğer askerlerine göre kendilerine öncelik tanınan seçme arkadaşlarıdır. Yine bu kelimeden türemiş iştirat, eştirat ise insanların birbirlerine koştukları şartlardır. Şartu ise şart koşulan bir şeyin alametidir. İbnül Kesir'de ennihaye garibul hadis ve eser, Ebu Fadl İbn Manzur, Lisanul Arab'ta bu şekilde ifade edilmiştir. Yani bir şeyin alameti manasına eşşarat veya çoğulu eşrat diye geçmektedir. Peki sa'anın sözlük anlamı nedir? Ona bakacak olursak saa yani yavmayakumus-sa'a yani e, ya da işte saat e, kalktıkları saat veya işte saat o saat geldiği zaman Saat gece ve gündüzün parçalarından bir parçadır. Çoğulu saah veya saudur. Bir gün 24 saattir. Terim olarak ise dindeki manası kıyametin kopacağı vakittir. Kıyamet günü hesabın çok hızlı bir şekilde alınması veya o vakitte kıyametin insanları çok şaşırtması ve bir çığlıkla hepsi ölecek olmaları yüzünden Böyle isimlendirilmiştir. Eşret-ü Sâ'a kıyametten önce gelen ve kıyametin yaklaştığını gösteren kıyamet alametleridir. Ki konumuzu ilgilendiren en önemli bölüm. Ayrıca şöyle açıklanmıştır. Kıyamet kopmadan önce durumlarının küçüklüğünden ötürü insanların kabul etmedikleri şeylerdir. Kıyamet kopmadan önce Durumlarının küçüklüğünden ötürü insanların kabul etmedikleri şeylerdir. Kıyamet kopmadan ve çoğu ortaya çıkmadan önce ortaya çıkan sebeplerdir de denilmiştir. Yani eşratus sa'ah yani kıyametin kıyamet kopmadan önceki alametler. Sa'ah üç anlamda kullanılır. Sa'ah üç anlamda kullanılır. Bir küçük alamet, küçük alametten kasıt insanın kendi ölümüdür. Yani bir insanın ölmesiyle onun kıyameti kopmuştur. Kim ölürse ahiret hayatına girmesinden ötürü onun kıyameti kopmuştur. İkincisi ise orta kıyamet. Bir asırda yaşayan insanların ölmesidir. Yani bir neslin yok olmasıdır. Hani e, Allah Azze ve Celle bizi birbirimize halife kıldı. Ayette bu şekilde açıklıyor. Yani biz bizden öncekilerin e, halifesi, bizden sonrakiler bizim... Var mı şu an ses? Ses var mı arkadaşlar? Ses geldi mi? <gülüyor> Dolayısıyla ortak kıyamet dediğimiz bir neslin yok olmasıdır. Yani bizden öncekiler mesela 1800'lü yıllardaki insanlar şu an yoklar. Yani Allah en iyisini bilir. Belki biz de işte yani hicri olarak ben söylemek istiyorum. Yani şu an 1432'deysek isek belki de 1500'lerde veya 1550'lerde bu nesil olmayacaktır. Ancak bizim çocuklarımız olacaktır. Bunu Ayşe radıyallahu anhu rivayet ettiği şu hadis teyit etmektedir. Yani ortak kıyameti Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği şu hadis haber vermektedir. Bedeviler bedeviler Resulullah ve vesselam'ın yanına geldiklerinde ona kıyamet ne zaman diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam de onlardan en genç olanına baktı. Yani o bedevi topluluğu, mesela diyelim birkaç kişilik bir topluluk ama içlerinden en genç olanına baktı. Kendisine kıyamet ne zaman diye sorduklarında içlerinden en genç olanına baktı ve dedi ki, eğer şu genç yaşarsa buna ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza kıyametiniz kopar dedi. Eğer şu genç yaşarsa, yani o genç örnek verelim daha işte 15'inde falan diye bir genç diyelim. Diğerleri ise 60'ında, 50-60'ında insanlar. Aleyhisselam. Onlar kıyamet ne zaman diye sorunca kendilerine dedi ki şu genç yaşarsa buna ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza kıyametiniz kopar. Yani siz kendiniz için sizin küçük kıyametiniz veya topluluk olarak nesil olarak sizin ortak kıyametiniz bu genç e, buna ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza bu kıyamet kopar diyerek onlara haber verdi. bu hadis Buhari'nin Rikak babu sekeratül maut kısmında geçmekte <gülüyor> babında geçmekte Fethul Bari'nin içerisinde de 11. cilt 360 bir nolu hadis. Yine Müslümin fiten eşratus sa'a bâbu kurbis sağa de geçmektedir. Yani nebevi şerhine de bakılabilir. Ee, buradaki kıyametten kasıt soruyu soranların kıyameti yani ölümleridir. Yani birinci kıyametle hani dedik ya üç türlü kıyamet var veya kıyamet üçe ayrılır. Bir küçük kıyamet ikincisi orta kıyamet. Bu ikisi Kişilerin ölmesiyle gerçekleşir. Bir de en önemli yani üçüncü kıyamet var. Bu da biz buna diyoruz ki büyük kıyamet. Küçük kıyamet kişinin ölmesi. Orta kıyamet o neslin ölmüş olması. Üçüncü kıyamet ise büyük kıyamet insanların hesap vermek ve yaptıklarının karşılığını görmek için kabirlerinden çıkmalarıdır. Zelika bi ennellaha huvel hakku wa ennehu yuhyi elmauta wa ennehu ala kulli şeyin kadir. Yani Allah hakkın ta kendisidir ve eee ve nehu yuhyi elmauta ve ulure dilletecektir ve ennehu ala kulli şeyin kadir kadirdir ve وأن, لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي <الْقُبُورِ> ve yine bu ayette hac suresinde devamla diyor ki kendisinde şüphe olmayan saat geldiğinde yani kıyamet saati la Allah azza ve celle diyor tabirdekileri diriltecektir Ennallâhe yab'athû men kubur. Kabirdekileri Ba'f edecek yani onları Diriltecektir İşte bizim Büyük alametten şey büyük kıyametten Kastımız Kur'an'da Sıkça zikredilen e, Bu kıyamettir Kur'an'da ismi geçen saattan Kasıt büyük kıyamet Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Yes'elûken nâsû Ani sa'a İnsanlar sana saat hakkında soruyorlar Ahzab 63 yani büyük kıyamet. İktirabetis saah, saat yaklaştı kamer birinci ayet. Allah azze ve celle Kur'an'da büyük ve küçük kıyametin ikisinden de bahsetmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem küçük hem büyük kıyamet bahsedilmektedir. Bazen bir surede ikisini birlikte bulabiliriz. Tıpkı Vak'a suresinde olduğu gibi. Bu surenin başında ki ismini de almıştır. Şöyle buyuruluyor. İza <gülüyor> vaka'atil vaki'atu leyse li vaka'atihâ kâzibetun khâfidetun râfi'ah. İzâ rüccetil ardu raccan ve bussetil cibâlu bessem fekânet hebâ emmun bethse ve kuntum Kıyamet hadisesi meydana geldiği zaman ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur. O alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman. Vakıa 1'den 7'ye kadar olan bölüm. Aynı surenin son ayetlerinde ise küçük kıyameti yani ölümü Rabbimiz haber vermektedir. Şöyle buyuruluyor. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ مَا وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ ileyhi مِنْكُمْ Valla kılla tıbcıron. Yani falol eğer belaget el Yani hele can boğaza dayandığı zaman. Yani can artık çıkmak için boğaza dayandığı zaman. Ve an tumhine izin tenzurun. Kişinin canı boğazına gelmiş çıkmak için etrafındakiler de bakıp dururlar etrafındakiler seyrederler yani e, kişi sevdiği bile yani vefat edeceği zaman hiç kimse ölümü engelleyemez erteleyemez, önüne geçemez gözünün önünde en sevdiği kişinin ölümü yani tabiri caizse küçük kıyameti kopmakta iken bakar durur Allah azze ve celle onu da ve entum hine izin tenzurun siz de bakıp dururken diyerek haber vermektedir. Ve nahnu aqrabu ileyhi minkum. Biz o sırada sizden daha yakınız o ölecek kişiye sizden daha yakınız diye haber veriyor. Yani gerçekten insan hiçbir şey görmüyor ama ölüm meleği gelip onun ruhunu kabzettiği zaman Canı boğazına dayanıyor. Bizler de bakıp dururken Allah azze ve celle diyor biz daha yakınız ancak siz görmezsiniz. Ve nahnu ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lakin la Siz bunu göremezsiniz. Aynı görmediğimiz birçok şey gibi ancak Allah hamdolsun bizim mümin yapan şey görmediğimiz Allah'ın haber verdiği gaybi şeylere de iman etmektir. Yine Kıyamet Suresinde de bu iki kıyametten bahsedilmektedir. Mesela Kıyamet Suresinin birinci ayetinde لَا اُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim buyuruyor. İşte bu büyük kıyamettir. Sonra da ölümden bahsediyor. كَلَّا اِذَا بَلَغَتِتْ تَرَاقِي Artık gözünüzü açın. Ne zamanki can köpürcük kemiğine, Dayanır. Bu da küçük kıyamettir. Kıyamet suresinin 26. ayetinde geçmektedir. Bunun gibi Kur'an'da geçen ama burada aktarılması çok yer tutacak birçok ayet vardır. Bizim bu kitapta anlatacağımız Kur'an ve hadislerde geçen alametler az önceki taksim ışığında büyük kıyametin alametleri olacaktır inşallah. Ve bunu yaparken kıyamet alametlerini ikiye ayıracağız. Büyük alamet, küçük alametler ve büyük alametler. Küçük alametler, bu alametler kıyamet kopmadan önce uzun süre devam eden ve alışılmış alametlerdir. Mesela ilmin yok olması. Küçük alametler uzun süre devam eden ve alışılmış alametlerdir. Mesela ilmin yok olması, cehaletin çoğalması içki içilmesi binaların yükseltilmesi gibi alametler bu alametlerin bazısı büyük alametlerle birlikte veya onlardan sonra da görülebilir büyük alametler ise kıyametin kopmasına yakın görülecek büyük ve alışılmamış olaylardır mesela deccalin çıkması İsa aleyhisselamın inmesi. Yecüc ve Mecüc'ün çıkması. Güneş'in batıdan doğması. Bunlar büyük alametler olarak sıralanmıştır. Bazı alimler kıyamet alametlerini ortaya çıkmasına göre üç kısma ayırmışlardır. Görülen ve biten alametler birincisi İkincisi görülen ve artarak devam edenler. Üçüncüsü şimdiye kadar görülmeyenler diye bir taksim yapmışlardır. İlk iki kısma gelince onlar kıyametin küçük alametlerindendir. Üçüncü kısım ise yani henüz ortaya çıkmayan büyük alametlerdir. Şimdi biz inşallah bu alametlere geçmeden önce Küçük alametler inşallah başlayacağız ve onların ne olduklarını en azından birkaç tanesini de olsa haber vereceğiz. Evet ancak şunu öncelikle açıklamakta fayda var. Kıyamet alametinin daha sahabe radıyallahu anh zamanından itibaren ortaya çıkmış olması ve artarak devam etmesi bilinmesi gerekir. Sonra bunlar değişik mekanlarda artmaya başladı. Bu alametlerin hakimiyeti sonrası kıyamet kopar. Böylece örneğin ilmin ortadan kalkmasıyla katıksız cahillik ortalığı kaplar ve bu alimlerden bir topluluğun bulunmasına engel değildir. Yani Katıksız cahillik artacaktır dediğimizde hiç alim olmayacaktır manasında değildir. Alim de olacaktır ancak hiç kimse onlara itibar etmeyecektir veya varlıklarından haberdar olmayacaktır. Diğer alametleri de inşallah bu şekilde karşılaştıracağız. İbni Hacer'in e, ilmin yok olması ve cahilliğin artması bölümünde böyle bir açıklaması vardır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de bazı insanların ortaya çıkan kıyamet alametlerini sakınılan veya yasak olan şey olarak anlamalarıdır. Yani kıyamet alametini denirken çirkin bir şey olarak veya günahmış gibi vebalmış gibi anlam, anlamak da doğrusu yanlış bir anlamadır. Çünkü e, bu sağlıklı bir yol değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği her kıyamet alameti, haram veya kınanmış değildir. Örneğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkması kıyamet alametlerindendir. Şimdi bu günahlardan biridir veya veballardan biridir denemez. Veya çobanların yüksek bina yapmaları, malın yaygın olması, bir erkeğin elli kadından sorumlu olması, kuşkusuz haram değildir. Ancak bunlar birer alamettir. Alamet böyle bir gerekçe taşımaz. Yani Alamet vebal ve günah yükü taşımaz. Alamet alamettir. Tabi bu alametlerin bizzat kendisi kıyametle ilgili alamet olmazsa bile mesela kendi nefsinde haram olan, kendi nefsinde yasak olan şeyler var. Mesela zinanın yaygınlaşması, içkinin içilmesi. Yani bu kıyametin alameti e, kalıbında değil, tek başına bilen nefsen gerçekten çirkin ve Allah'ın yasakladığı. Haram olan şeylerdir. Bunun iyisi de var mesela. İyi olan şeyleri de vardır. Kıyamet alametlerinden iyi olanlar da vardır. İsa aleyhisselamın inmesi, deccalın tuz gibi erimesi yani tuzun suyu gördüğünde erimesi gibi vesaire. Haram da, vacip de bunun içinde olabilir. Yani haram olan, vacip olan bir takım alametler de olabilir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Şimdi bu alametleri sıralayacak olursak ilkin dedik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi kıyamet alametlerindendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nebi olarak gönderilmesinin kıyametin yaklaştığına delil olduğunu bildirmiştir. Çünkü o ahir zaman nebisidir. Sehl radıyallahu anh gelen hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam işaret parmağı ile orta parmağını uzatıp işare, işaret ederek şöyle buyurmaktadır. Buiftu ana ve saatu keheteyn Kıyamet günü ile ben şu ikisi gibi gönderildim. Yani iki parmağını birbirine yaklaştırarak işaret parmağıyla orta parmağını ben kıyametle kıyamet ve ben şu ikisi gibi gönderildim. Bu hadis Müslim'de kayıtlıdır. Pardon. Buhari'de e, kayıtlıdır. Yine Fethül Bari'de 11. cilt 347 oğlu hadis. Yine Allah Resulü ve Selam şöyle buyurmaktadır. Bu'istu ana ve's-sa'atu kehetayn. قال. ودم السب سببت والوسطا. Ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim. Bunu söylerken işaret parmağı ile orta parmağını birleştirdi. Bu da başka bir Enes'ten rivayet edilen bir hadistir. Radiyallahu an Kays bin Ebi Hazimi Ebi Jubeyra radıyallahu ta'ala merfu olarak rivayet ettiği bu uğustu fi kıyamet alametlerinin başında gönderildim dolayısıyla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'in kıyamet alametlerinden saymak bizzat kendi lafzıyladır Aleyhissalatu vesselam'in kendi haber vermesiyledir Elbani ee, El Rahimullah son okuduğum hadisle ilgili sahih olduğunu söylemiştir Yine hakimin El-Kunah ve Fethul kabirde bu hadisi rivayet etmiş ve senedini vermemiştir. Sahih-i Camiyus Sagir'de ise Silisilatü Hadis-i Sahih'a 2. Cil 4, 468 ve e, numarası 808 olarak elbani Rahimullah'ın Sahih Hadisler kitabında, Silisilatü Hadis Sahih'a da kayıtlıdır. Kıyamet alametlerinin başında, Gönderildim diye haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse kıyamet alametlerinin ilki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın gönderilmesidir. O son nebidir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir. Ondan sonra kıyamet gelecektir. Aynen işaret parmağından sonra orta parmağın gelmesi, bu ikisinin arasında başka bir parmağın olmaması veya birinin diğerinden fazlalığı olması gibi. Tirmizi'nin şu rivayeti buna delalet etmektedir. Ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim. Ebu Davud işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Birinin diğerine olan fazlalığı nedir? Yani mesela orta parmak işaret parmağından bir ölçü biraz daha uzundur. Yani o kadar geride manasında da Ebu Davud rahimullah bunu bu şekilde şerh etmiştir bu hadisi yani e, orta parmak kıyametse işaret parmağı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o halde o parmağın işaret parmağının orta parmak seviyesine ulaşmasına ne kadar bir mesafe var ki şeklinde ya da orta parmakla e, işaret parmağı arasında başka bir parmak veya başka bir alamet veya başka bir vakit yoktur manasında Tirmizi e, radıyallahu anhın ee, şerh ettiği gibi yani o kadar yakın olduğunu haber vermiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şube dedi ki Katade'nin hadisi açıklarken şöyle dediğini işittim birinin diğerinden fazlalığı olması gibi bilmiyorum bunu Enes mi söyledi yoksa Katade mi diye kendi içinde Şube radıyallahu anh böyle bir şeye düşüyor bu da eee Müslim'in fiten ve eşratu saah babında kayıtlıdır Nevevinin şerhinde. Kurtulu bir adamlan şöyle diyor: "Alametlerin ilki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü o ahir zaman nebisidir. Onun gönderilmesi ile kıyamet arasında başka bir nebi yoktur." Allah azze ve celle ise şöyle buyurmaktadır: Ahzab suresi 40. ayette. Ma kana Muhammedun aba ahad min rijalikum ve lakin rasulullah Muhammed Aleyhissalatu vesselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın resulüdür Aleyhissalatu vesselam ve nebilerin sonuncusudur. Yani Aleyhissalatu vesselam son hatm yani imtihanın hatmi e, nebilerin hatimi bu ümmette ümmetlerin hatimi yani en sonuncusu o halde dünya imtihan için vardı ve bu imtihan bu dünya insan için vardı insanlar hatm olunca insan bitince elbette dünyada kıyamet kopacaktır ve bu haktır ve en nesate atiye la rayb Kıyamet saati kendisinden şüphe yoktur ve gelecektir buyuruyor Allah Azze ve Celle. O halde okuduğumuz hadislerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ve Vesselam'in gönderilmesi kıyamet alametlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Yine bunun gibi ikinci alametimiz ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in vefatıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in vefatı da kıyamet alametlerindendir. Av ibn Malik'ten gelen hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. Av Bin Malik rivayet Diyor ki ne? Eydut sitte e, sitta baina yaday baina yaday's saati Kıyametten önce altı şeyi say. Aleyhisselatü Vesselam yanındaki sahabeye diyor ki, İbni Malik rivayet ediyor. Kıyametten önce altı şeyi say. Bir benim vefatım. Aleyhisselatü Vesselam kıyametten önce altı şeyi say. Birini zikrediyor. Diyor ki, benim vefatım. Bu hadis Buhari'de kayıtlıdır. Cizye ve'l-muvada babu ma min minel gadr e, babında kayıttıdır. Yine Fethul Bari'nin şerhinde 6. cilt 277 oğlu hadiste geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi ölümüyle ilgili diyor ki, benim ölümüm, benim vefatım kıyametten önce altı şeyi sayıp birisi benim vefatımdır. Resulullah aleyhisselatü ve sellemin vefatı Müslümanların başına gelen musibetlerin en büyüklerindendi. O ölünce dünya Müslümanların gözünde karardı. allah bakber. Ekber yani ben bazen düşünüyorum da o sahabe için çok ağır bir şeydi. Allah Resulü ve Vesselam her gün kendisinden haber aldığınız, dizinin dibinde oturduğunuz, arkasında namaz kıldığınız... Allah azze ve Celle'nin kendisiyle ilgili. la kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin Ve lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana lakin kana deki eğer Allah'ı Allah'tan korkuyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin dediği ve günahlarınızı bağışlasın dediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Nisa suresi 80. ayette men eta'r resul fakat Allah dediği. Allah azza ve celle katında çok kıymetli nebi'nin bir gün gelip de hayattan göç ettiğini düşünmek bile gerçekten benim kalbimi yaralıyor. Ashab bu sebeple bunun şiddetinden Omar radıyallahu çıkıp demedi mi ki Kim Muhammed öldü derse ve vesselam Onun boynunu vururum Ancak Gerçekten feraset sahibi Dirayetli Ebu radıyallahu çıktı Dedi ki kim Muhammed'e tapıyorsa Bilsin ki o vefat etmiştir Kim Allah'a tapıyorsa Bilsin ki o haydır La yamuttur dedi Ve böylelikle ashab Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olmak gerektiğini ve buna karşı itiraz veya isyan olunmayacağını anladı. Ancak ben onlu günlerle onsuz günlerin ne kadar zor gelebileceği manasında bunları söylüyorum. Gerçekten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu sevmek çok önemli bir konudur. Yani her Müslüman onunla ilişkilerine dikkat etmelidir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı bu ümmetin başına gelen en büyük musibetler arasında zikredilmiştir ve Müslümanların gözünde dünya yaşanmaz bir yer kararmış bir yer olarak yani gözlerinde kararmış bir yer olarak görülmüştür Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği ilk gün orada bulunan her şey aydınlanmış vefat ettiği gün ise her şey kararmıştı. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den elleri silkmemiş ve biz henüz onun defnindeyken yani ellerimiz hala onun toprağının kabrinden ötürü ellerimizde onun tozu dururken, kalplerimizi tanıyamaz olduk. Allahu Ekber. Dikkat ediyor musunuz lütfen? Enes İbni Malik radıyallahu anh tekrar ediyorum. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde, orada bulunan her şey aydınlandı. vefat etmesiyle her şey karardı. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den, ellerimizi henüz silkelememişken yani toprağından ellerimizi silkelememişken kalplerimizi tanıyamaz olduk. Yani böyle kalplerimiz onunla olduğumuz gibi değildi. Bazı zındıklar bazı efendime söyleyeyim müfsitler çıkıp da maalesef bu hadisleri delil yani bu haberi delil göstererek haşa onun ölümünden sonra ashab şöyle oldu böyle oldu gibi rafızılar gibi biz inanacak değiliz. Allah'a hamdolsun biz ashabı seviyoruz ve biz az önce bir soru şeklinde aslında bunun sorulması gerektiği söylendi Musa abi tarafından. Yani biz diyoruz ki tek bir fırka var. O da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ve onun ashabıdır. Kim onlara uyarsa kurtuluşta'dır. Çünkü Aleyhissalatu Vesselam diyor fe inne hadihi'l ümme İşte bu benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnar illa vahide. Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna. Bu birisi kimdir diye sorduklarında diyor ki ne ben ve ashabımın üzerinde olduğu yoldur. Yani Allah bir lütfu olarak Allah Resulü ve Vesselam yaşayan bir Kur'an olarak ashabın sürekli kalbinde bir heyecan bir nur olduğunu Enes İbni Malik bu hadiste bu haber vermekte diyor ki gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra o varken nasıl her şey aydınlıktı bizim kalplerimizde aydınlıktı o yokken her şey karardı gözümüzde de karardı gerçekten kalplerimizde de tanıyamaz olduk. Yani böyle bir üzüntüye böyle bir sıkıntıya düşmüştür. Ashab radiyallahu anhum İbn Hacer el Eskalani radiyallahu rahimullah şöyle diyor. Enes radıyallahu anh kendilerine verdiği eğitim ve terbiyenin yitirilmesinden ötürü kalplerinin o hayattayken alıştıkları cana yakınlık, arılık ve arkadaşlıktan farklılık gösterdiğini kastediyor. Yani burada e, İbn Hacer bunu yorumlarken diyor ki ne on bizzat Ali sert ve selamı o e, alıştıkları cana yakınlık Temizlik, arılık, arkadaşlık o yokken bambaşka oldu. Hani siz de böyle en yakın veya en sevdiğiniz kimseden koparsınız ya böyle mutlaka kalbinizden de bir şeyler kopar. E düşününüz ki ashabtan kopan kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ta kendisiydi. Onları karanlıktan aydınlığa, sapıklıktan hidayete, efendime söyleyeyim onları başıboşluktan istikamete çağıran, Bizzat Allah Azza Ve Celle'nin yeryüzündeki elçisi ve onların huzurunda kendisine Cebrail gelen kimseyi gerçekten kaybetmişlerdi. Allah Rəsulü ve Səlem bu sefer bu sebeple diyor ki, Adud sitta ten biineydey saati mouti diyor ki altı şeyi kıyametten önce say, bunlardan bir tanesi ise benim ölümümdür buyurması bu sebepledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla semadan gelen vahiy kesilmişti. Onun vefatından sonra Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh um Eymen radıyallahu anh ziyaret ettiklerinde o ikisine verdiği cevapta olduğu gibi ona vardıklarında Ummu Eymen radıyallahu anh ağladı ona seni ağlatan nedir? Allah katında Resulü için hayırlı şeyler vardır dediler aleyhissalatü vesselam. Ümmü Eymen radıyallahu anh şöyle dedi. Allah katında onun için daha hayırlı şeyleri bilmediğim için ağlamıyorum. Ben semadan gelen vahiy kesildiği için ağlıyorum dedi. Onun bu sözü ile Ebu Bekir ve Umar radıyallahu anh onunla birlikte ağlamaya başladılar. Bu hadis Müslimin fedailü sahabe babında geçerlidir. Ve orada özel olarak babu fedailu fedailü umm eymen kısmında geçmektedir. Diğer insanların ölmesi gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam de vefat etti. Allah azze ve celle yarattıklarından hiçbirisi için bu dünya hayatında ebebilik yazmamıştır. Bu dünya ebedi kalış yurdu değil geçiş yurdudur tıpkı Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi ve ma cealnâ min kablikel hulde e fe in mittafahumul halidun nefsin zâikatu'l mevtu ve neblu ve nebluğukum bişşerri hayri fitneten turcaun yani biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik buyuruyor Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar. Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 34 ve 35. ayetler. Bunun gibi ölümün hak olduğu her canlının hatta yaratılmışların efendisi. Muttakilerin imamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bile ölümü tadacağını açıklayan birçok ayet vardır. Onun ölümü Kurtubi'nin de dediği gibi İslam'da hiç beklenmedik anda olan bir şeydi. Ondan sonra da Ömer Radiyallahu anh'ın ölümü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önümüyle vahiy kesildi ve nebilik bitti. Kötülüğün ilk ortaya çıkışı bazı Arapların dinden dönmeleriydi ve benzeri. Bu hayrın ilk kesilişi ve eksikliğiydi. Yani biliyorsun Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer'in ölümü diyor. Ebu Bekir orada zikretmiyor ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla mesela ridde olayları dediğimiz irtidat olayları başladı. Zekat vermeyenler ortaya çıktı. Yalancı nebiler ortaya çıktı. Ancak burada yine... İslam dik bir şekilde durdu Ashab bunlara karşı mücadele verdi Ömer radıyallahu anh döneminde de böyle Ancak onun vefatından sonra Maalesef biliyorsunuz fitneler baş göstermiş Münafıklar boş durmamış Yahudiler boş durmamış Bu ümmeti yıkacak Bu ümmetin dinini bozacak istikametini bozacak Bir takım olaylar gerçekleşmiştir Osman radıyallahu anh Ve Ali radıyallahu anh zamanında Ve böyle devam etmiştir Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle duruyor, buyuruyor. Fe la tahduthanna hawadith min ba'di. Tu'na bihen jawanihum ve sudur. Janihum ve sudur. Ondan sonra kargaşalar ortaya çıkacak. Onlarla gönüller ve sineler yorulacak. Safiye binti Abdul Muttalib ise şöyle diyor. Vallahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kaybı için ağlamıyorum. Fakat ben gelmekte olan herçten korkuyorum. Herç yani öldürmek manasında. İnşallah ileride zaten bir hadis var. hercin artması, öldürmelerin artması babında buna devam edeceğiz. Ben inşallah Allah Resulü ve vesselam kıyametle ilgili uzun uzun açıklamalardan sonra Allah Resulü ve Vesselam'ın gönderilmesi ve vefatını kıyamet alametlerinin yani küçük kıyamet alametlerinin ilkleri olarak sıraladım bir ve iki alamet Allah nasip ederse Allah bize ömür verirse inşallah biz haftaya cuma günü kaldığımız yerden devam edeceğiz mesela sonraki gelecek olan e, alamet Kudüs'ün fethi babı Kudüs'ün fethedilmesi ve e, veba hastalığı vesaire vesaire vesaire önümüze çıkacak olan Allah'ın izniyle birçok alamet var e, Allah bize güç verirse inşallah ile önümüzdeki hafta Cuma günü bilmiyorum saatini de Musa bir e, söylesin biz bugün yedi buçukta başladık bundan sonra da böyle mi olur Allah alem uygun bu saat eee İnşallah haftaya devam edeceğiz Ben bugün noktalayacağım Kaydı kapatacağım Ondan sonra inşallah bu saat işini konuşalım Allah razı olsun Ve hadihi Allahu a'lem Ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala alihi muhammed Subhanaka allahumma Bi hamdike eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubu ileyki